23. Söz. Şu sözün iki mevhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Lakat halak nel insaneti aksine Illa ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Birinci mevhas. İmanın binler mehasiminden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta İnsan nur-i iman ile âlâ illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile eser i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan, iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuşu u esma-i itibariyle bir kıymet alır. Küfür on ismeti kat eder. O katı adam sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zâile hem muvakkat bir hayat hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz mesela. İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen musavi, bazen madde daha kıymetler. Bazen oluyor ki beş kuruşluk denir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat bir milyon kıymeti aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına giderse harika ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşvir edilse bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse beş kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. İşte insan, Cenabı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir muciye-i kudretidir ki, insanı bütün esmasının cilvesine maslar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musaghar suretinde yaratmıştır. Eğer nuru iman içine girse, İs üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin ışıkla okunur ve o intisapla okutur. Yani saniyü zülcelalil i masnu'uyum baklı okuyun. Rahmet ve keremine maskunum gibi manalarla insandaki sanat-ı rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman insandaki bütün ansar-ı sanatı eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı rabbaniye'ye göre olur ve aile insa-ı bedaniye o halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap ı ilahi ve cennete layık bir misafir Rabbani olur. Eğer kap-ı imtisaptan ibaret olan küfür insanım içine girse, o vakit bütün o manidar lukuşu esma-i ilahiye karanlılığa düşer, okunmaz. Zira saniye unutulsa saniye müteveccih manevi ve anlaşılmaz, adeta baş aşağı düşer. O manidar Ali sanatların ve manevi Ali nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise süfri esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sıkut eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde. Hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en tedarisi olduğu bir halde yalnız iyi bir hayat geçirmektir. Sonuna tefessü eder, gider. İşte küfür böyle mahiyet insani yıkar, elmastan kömüre kalbeder. İkinci nokta. İman nasıl ki bir nurdur. İnsanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı samadaniyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı maziyi ve müstakbeli zulmetten kurtarıyor. Şu sırrı bir vakıada Allahu veli'llezina amanu, yukhrijuhum min'ezzulumat ila'n nur. Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları inkar karanlıklarından kurtarıp hidayet nuruna kavuşturur. Ayet kelimesinin bir sırra dair gördüğüm bir temsille beyan ederiz şöyle ki. Bir vakıayı hayaliye de gördüm ki iki yüksek daha var. Birbirine mukabil Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş Köprünün altında pek verin bir yere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum da her tarafı Karanlık, kesif bir Zulümat istila etmişti Ben sağ tarafıma baktım Nihayetsiz bir zulümat içinde Bir mezar ekber gördüm Yani tahayyül ettim Sol tarafıma baktığım müteş zulümat dalgaları içinde Azim fırtınalar Dağdağlar, dahiyeler hazırlandığını Görüyor gibi oldum Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep vardı. Onu istimal ettim. Yarım yamana ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki. Keşke bu cep olmasaydı. Bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse öyle dehşetler aldım. Eyvah! Şu fener başıma der dedim. Ondan kızdım, o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Dünya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o boşandı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde. Ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle, nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, şahikalar ise, süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında, azim bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, Yüksek bir uzak bulunduğunu hayal meal gördüm. Ve o müthiş canavarlar ejderhalar zannettiğim mahluklar ise mûnis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat ehli olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman diyerek ayetin kerimesini okudum. O vakı adam ayıldım. İşte o iki dağ mebdei hayat, ahiret hayat. Yani alemi ans ve alemi berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Sol taraf ise istikbaldir. O cepheleri ise hobbin ve bildiğine itimat eden ve vahyi mavi dinlemeyen enaniyeti insaniyedir. O canavarlar zannolunan şeyler ise alemin hadisatı ve acık mahlukatıdır. İşte enaniyetine itimat eden, zulümat gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam o vakıada evvelki halime benzer ki o cepheleri hükmünde nakız ve dalalet âlut malumatla, zaman maziyi bir mezar ekmen suretinde ve adem âlut bir zulümat içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Hem her birisi bir hakim rahimin birer memur musakları olan hadisat ve mevcudatı muzur birer canavar hükmünde bildirir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَٰهُمُ الْطَاغُوبُ tağut, مِنَ النُورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ İnkar edenlerin dostu ise tağutlardır. Onları iman nurundan mahrum bırakıp inkar karanlıklarına sürüklerler. Hükmüne mashar eder. Eğer hidayet ilahine yetişse, iman kalbine girse, nefsin fir niyeti kırılsa, kitabullahı dinlese, o akraada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır, nur ilahi ile dolar. Alem, allah nuru, Nur-u Vel-Art. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Ayetini okur. O vakit zaman-ı mazi, bir mezar-ı ekber değil, belki her bir aslı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden erva safiye cemaatlarının vazife-i hayatlarını bitirmekle Allahu Ekber diyerek makamat-ı âliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Sol tarafına bakar ki, bağlar misal, bazı inkılabat berzahiye ve ukureviyye arkalarında, cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i rahmaniyeyi, o nur imanla uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele taun gibi hadiseleri, birer musahhar memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı, ...sureten haşil, manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Hatta mevti, hayat ebediyenin mukaddimesi ve kabri, sadet ebediyenin kapısı görüyor. Daha sadece cihetleri sen piyasayla, hakikatı temsile taklit et. Üçüncü nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir... ...ve imanın kuvvetine göre... ...hadisatın tasdikatından kurtulabilir. Tevekkentü alallah der. Sefili hayatta... ...kemali emniyetle... ...hadisatın dağlar vari dalgaları içinde... seyran eder. Bütün ağırlıklarını... ...kadir-i mutlakın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer... ...derzahta istirahat eder. Sonra saadet ebediyeye girmek için... ...cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse... Dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esferi safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i daireyni iktiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbabı teşebbüs ise bir nevi dua-i fiili ederek, müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hakk'tan istemek ve neticeleri O'ndan bilmek ve O'na minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başım döner yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divan diye seni tard edecek ya haindir. Gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapsedilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ahli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürünle, aczi gösteren gururunla, rüyayı ve zilleti gösteren tasammuunla, ...kendini halka müdahika yaptı. Herkes sana gülüyor denildikten sonra... ...o bir çarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. O oh, Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldun dedi. İşte ey tevekkülsüz insan... ...sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden... ...ve her hadisenin karşısında titremekten ve hutkuruşluktan ve maskaralıktan, ve şekalet i ve tazyikat dünyeviyahsından kurtulasın. Dördüncü nokta. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Şu meselenin binler delimlerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazif bir delildir. Ve bir bürhan-ı katıdır. Evet, insaniyet, iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişimdeki farkları gösterir. Çünkü hayvan, dünyaya geldiği vakit, adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre, mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda bütün şerait-i hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavalini hayatını öğrenir, meleke sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidar hayatı ve meleke ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur? Demek hayvanın vazifesi, i asriyesi, taallümle tekemmül etmek değildir. Ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir. Bu aczini göstermekle medet istemek, Dua etmek değildir. Belki vazifesi istidadına göre taammüldür, amel etmektir. Ubudiyet-i fiiliyedir. İnsan ise dünyaya gelişimde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, hatta 20 senede tamamen şerait hayatı öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilir. bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaatı fark eder. Hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlarını gel ve zararlardan sakınabilir. Demek ki insanın vazifeyi fıtriyesi taallümle ve Dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müslikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazi nilane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Ve dinden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair kadir-ül hacata lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmaktır. Ve istemek ve dua etmektir. Yani azin ve fakrın cerahlarıyla makamı alay yı uçmaktır. Demek ki insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulu u esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üstül esasında da iman-ı billah'tır. Hem insan nihayetsiz azile, nihayetsiz beliyata maruz ve hassiz adanın hücumuna müptela ve nihayetsiz ile beraber nihayetsiz hacate giriftar ve nihayetsiz metali ve muhtaç olduğundan vazife-i ise imandan sonra duadır. Dua ise esansı ubudiyettir. Nasıl bir çocuk, eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili ya kavli lisan-ı bir dua eder. Mahfuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazi, nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahman-ı dergahında ya ve azil ile ağlamak veya fak ve ihtiyacıyla dua etmek gerekir. Ta ki makasını ona musahhar olsun veya tesbirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili teskil olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri teskil ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran-ı mimete sapmak, insaniyetin fatratı asliyesine sıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Beşinci nokta. İman duayı bir vesile-i kat'iyye olarak ikiza ettiği ve fatratı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mı alimde? قُلْ مَا يَعْبَعُ Rabb'i رَبِّي لَمْنَا دُعَاءُكُمْ Ferman ediyor. Hem uduoni estecibilekum, bana dua edin, size cevap vereyim emrediyor. Eğer desen, birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var, ifade ediyor. En cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı maklubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir.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 huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın tevaperestane ve teveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet Rabbaniye'nin iktisasıyla ya maklubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semirat-ı ufraviyedir. Günyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyetle olsa o dua o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları kusuf ve kusuf namazları denilen iki ibadeti mahsulsanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i ilahiye -i ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa onamaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyem olan ay ve güneşin kusuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzur şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile, niyaz ile, kadir mutlakın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa denilmeyecek ki, dua kabul olmadı. Belki denilecek ki, duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle belayı refletse, nurum ala nur. O vakit dua vakti bir tarif kaza olur. Demek dua bir sırr-ı ubudiyettir. Ubudiyet ise halisen ve çillah olmalı. Yalnız aczini izhar dua ile ona iltiza etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini itham etmemeli. Evet hakikat halde ayat ve cinatın beyanıyla sabit olan budur ki bütün mevcudlar her birisi birer maksus tesbih ve birer hususi ibadet birer farsça ettikleri gibi bütün kainattan dergah ilahiye giden bir duadır. Ya istidat lisanıyladır. Bütün lebatat ve hayvanatın duaları gibi ki her bir lisan istidadıyla feyyaz-ı mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir masfariyetin ki keşfi istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisanıdır. Bütün zihayatların iktidarları dahilinde olmayan hacat zaruri zaruriyeleri için dualarıdır ki, her birisi o ihtiyacı fitri lisanıyla, cevabı ı mutlaktan idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı mekanebi istiyorlar. Veya lisan ile bir duadır ki, müstar kalan her bir ziyuru katî bir iltica ile dua eder, bir hamî meçhulüne iltica eder, belki rahimine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldur. Dördüncü nevi ki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Mesela esbabı teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbabın içtimağı, müsebbebi icat etmek için değil, belki lisan hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet marziyi almaktır. Hatta çift sürmek, hazine rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili, Cevabı mutlakın isim ve unvanına müteveccih olduğundan kabule maskariyeti ekseriyet mutlakadır. İkinci kısım lisanla, kalple dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalebi istemektir. Bunun en mühimciyeti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, her şeye ele yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış âlâ-yı insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duanı içine al. Bir abdükülli ve bir vikil umumi gibi اِيَّاكَ نُسْتَعِيمُ Ancak senden yardım dileriz de kainatın güzel bir tecrimi ol. İkinci mebahas. İnsanın saadet ve şekavetine medar beş müddeten ibarettir. İnsan ahsen-i takvimde yaratıldı ve ona gayet cani bir istidak verildiği için eskeri safilinden ta âlay illiğine, ta arşa, zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan Makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan imtihanı atılmış. Nihayetsiz sukut ve su giden iki yol onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve netice-i ve acube sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını beş müdde de beyan edeceğiz. birincilikte. İnsan, kainatın ekser envaına muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi, cenni yüzü celali de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş yüzde doksan dokuz ahbabını ziyaret etmek ve firak ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak. Dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına iltizaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mağbud olacak. Yalnız her şeyin dizgin elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır. Mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan mualla bir kadir-i zülcelal, bir rahim-i zülcemal, bir hakim-i Kemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat insaniyi ifa edecek. Ancak nihayetsiz bir kudret, ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse, mağbudiyete layık yalnız odur. İşte en iyi insan, eğer yalnız ona abdolsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâh etsen, aciz mahlukata zelli bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbül ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat ziyetinde arı ve karıncadan daha aşağı Örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde bağdan daha ağır, tağundan daha muzur olursun. Evet ey insan, sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri tahrip, adem, şer, nefi, infial cihetidir. Birinci cihet itibariyle arıdan, serçeden aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibarıyla dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izahı acz ettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit yalnız vüsatın misbetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder. Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adamı tasdiktir. Fakat o tek seniye bütün kainatın takdirini ve bütün esma ilahiyenin tezifini, bütün insaniyetin terzilini tazammül eder. Çünkü şu mevcudatın adi bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat-ı ve meraya ı Subhaniye ve memurin-i ilahiye girler. Küfür ise onları aynedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derecesine... Ve zeval ve kirakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevadda fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi bütün kainatta ve mevcudatın aynalarında nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen, esma-i ilahiye inkar ile teslif eder ve insanlık denilen bütün esmai kutsi-i ilahiyenin cilvelerini güzelce ilan eden bir kasideyi i mazum hikmet, ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami, çekirdek misal bir mucize-i kudret-i bahire ve emanet kübrayı ütesine almakla yer gök daha tefevvuk eden ve melaikeye karşı rücfaniyet kazanan bir sahibi mertebe-i kılâfet en zelil bir hayvan-ı fani zailden daha zelil, daha zayıf daha aciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız karışık. Çabuk bozulur bir adi levha derkesine indirir. En hasıl. Nefse emmare tahrip ve şerciyetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve çizgidir. Evet bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lakin eğer elaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik ilahiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse... İstiğfar ederek tam abd olsa o vakit Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Sırrına masraf olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet işer, Nihayetsiz kabiliyeti hayra inkınar eder. Ahsen-i takvim kıymetine alır. alay illiğine çıkar. İşte ey gafil insan bak Allah'ın fazlına ve keremine. Seyyye'yi bir iken bin yazmak, hasene'yi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde. Bir seyyye'yi bir yazar, bir hasene'yi on bazen yetmiş, bazen yedi yüz, bazen yedi bin yazar. Hem şu nükteden anlı ki o hiç cehenneme girmek cezayı ameldir. Aynı adildir. Fakat cennete girmek mahsı fazıldır. İkinci nüktet. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet ciyetinde şu hayat dünyeviyeye nazırdır. Diğeri ubudiyet ciyetinde hayat ebediyeye bakar. Evvelki vecil itibarıyla öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kes ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber, kainatın tabakatında serilmiş, hassiz enva'ın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fark olarak bulunuyor. İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete müteveccih, acz ve fakrciyetinde pek büyük bir yüzüatı var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü fatır hakim, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hassiz cesim bir fark derc etmiştir. Ta ki kudret nihayetsiz bir kadir-i rahim ve gınası nihayetsiz bir ganîy i bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip harikamdan istidat lisanıyla... ...bir ağaç olmasını isteyip... ...kendine layık bir kemal bulsun... ...eğer çekirdek... su imizacından dolayı... ...ona verilen cihazat-ı maneviyeyi... ...toprak altında... ...bazı mevad-ı celbine saf etse... ...o dar yerde... ...kısa bir zamanda... ...faydasız tefessü edip sürecektir... ...eğer o çekirdek... ...o manevi cihazatını... ...falikul habbi ve'l-nevân'ın... ...emri tekvinisini imtisal edip... ...üstü istimal etse... ...o dar alemden çıkacak meyveder koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruh manevisi büyük bir hakikat-ı suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alem arzide hayatı dünyeviye toprağı altında o cihazat maneviyesini nefsin havesatına sarf etse bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mesuliyet maneviyesi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer o istidah çekirdeğini İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'an'ı imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, elbette âlem misal ve berzahda dal ve budak verecek ve âleme ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medan olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikat daimenin cihazatına cami, kıymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makina ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, Hatta hayal ve sahip kuvvelerin hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek Her biri kendine layık hususi bir vazife-i meşgul olmaktır Yoksa ehl-i dalaletin terakki zannettikleri Hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek Ve zevklerinin her çeşitlerini Hatta en sufriyesini takmak için bütün letaifini Ve kalp ve aklını neyse emmareye musahhar edip yardımcı verse O terakki değil sukuttur şu hakikati bir vakıray hayali yede şöyle bir temsilde gördüm ki... ...ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi. Nazara dikkati celbeder. Herkesi eğlendirir, bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş, itle oynuyor. Ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar, yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür, rahatla yaşar, yatar, halikine şükreder. Demek Ahsen'i takvim suretinde yaratılan insan, hayat-ı dünyeviyeye hasr-ı fikir etse, yüz derece sermayece, hayvandan yüksek olduğu halde, yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde, bir temsilde, bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki, bir adam bir hizmetkarına on altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır, emreder. İkincisine bin altın verir. Bir pusula içinde bazı şeyler yazılı, o hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altınla ana kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O beddaat hizmetkar seyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir teyidik gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte edna bir şuuru olan anlar ki, İkinci hizmetkâra verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye ve letaif insan ki her birisi hayvana nispeten yüz derece imbisat etmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü ve taamların bütün çeşit çeşit ezbâk mahsusalarını temyiz eden insanın zâikâ-i risâniyesi. Ve hakaikin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün anima ona insanın kalbi gibi sair cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki, hayvan kendine has bir amelde, minhasıran o hayvanda bir cihazı mahsuz ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makası da müteveccih arzulara meda olmuş. Ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, Alet ve cihazatı ziyade ünbisat teyda etmiştir. Ve ibadatın bütün enva ona müsteid bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz, muhakkak şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi nihayetsiz makasına müteveccih ve zayifini görüp az ve fark ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şahadet etmek ve nimetler içinde imdadat Rahmaniye'yi görüp şükretmek ve mahluatta kudret Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek nazarı ibretle tefekkür etmektir. Ey dünya perest ve hayat-ı dünyeviyeye aşık ve sırr-ı ahsel-ı takvimden gafil insan! şu hayat dünyeviyenin hakikatını bir vakai hayaliye de eski sayık görmüş, onu yeni sayıda döndürmüş olan şu vakai temsiliyeyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum, uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana taksis ettiği 60 altından tediricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde 10 altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı, bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazir halette iken orada bir adam peyda oldu bana dedi. Bütün bütün sermayeni zayi ettim, tokada da müstahak oldu. Gideceğin yere de müffüs olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa kervi kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim lazım olmuyor. Üçte birisini dedi. Onu da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsim müttela olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde, sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafı kaçınmaz. Garaipten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibeler çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli kendi? mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle müfara kapından elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden şimendiferdeki bir hademe dedi. Beş kuruş ver sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimel bir perden, o deliklere adamlar akılıyorlar Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merakla dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında... Bana anasınıt eden zatın sesini işittim dedi. Aklın başına geldi mi? Dedim evet geldi. Fakat kuvvet kalmadı, çare yok. Dedi tevbe et, tevekkül et. Dedim ettim. Ayıldım eski sayit kaybolmuş, yeni sayıt olarak kendimi gördüm. İşte o vakay hayaliyi Allah hayresin. Bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Sayir cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise alem-i erluhtan, rahm maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen, ebedül abad tarafına bir yolculuktur. O altmış altın ise altmış sene ömürdür ki, bu vakayı gördüğüm vakit kendimi kırk beş yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok. Fakat baki kalan on beşinden yarısını ahirete sarf etmek için, Kur'an-ı Hakim'in halis bir firmizi beni irşad etti. O han ise, benim için İstanbul demiş, o şimendifer ise zamandır, her bir yıl bir vagondur, o tünel ise hayat dünyeviyedir. O dikenli çiçekler ve meyveler ise leza-i zenam şuadır. Ve lehviyat ı ki, mülakat esnasında tasavvuru zevaldeki elem kalbi kanatıyor, müfarakatında parçalıyor, cezayı daha çektiriyor. Şimendifer hademesi demişti ki, beş kuruş ver. onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki... İnsanın helal sahiyle, meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sahil kısımları sen tabir edebilirsin. Dördüncülükte, insan İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zafında büyük bir kuvvet ve aslında büyük bir kudret vardır. Çünkü o zafın kuvvetiyle ve aczin kudreti iledir ki şu mevcudat ona musahhar olur. Eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdar eylese, o tezhirin sükrünü eda ile beraber maklubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musakhar olur ki, iktidar zatisiyle onun aşk-ı muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir maklubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zahafındaki kuvvet tavuğu arslanı saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musaffar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cahil dikkat, zahıftaki bir kuvvet ve şayanı ı temaşa bir cilve rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle makluklarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musaffar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve aciz, onun hakkında şafkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine müsahkar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti itham etmek suretiyle ahmakane bir gururla ben kuvvetimle bunları tespit ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi. Halikinin rahmetini inkar ve hikmetini itham edecek bir tarzda küfranı nimet suretinde kavum gibi innema utituhu ala ilmin Bilgin sayesinde bu ona verildi. Yani ben kendi ilminle, kendi iktidarımla kazandım dese elbette siddi azaba kendini müstahak eder. Demek şu meshud sanatanat insaniyet ve terakkiyat-ı ve kemalat-ı medeniyet Cerk ile değil, galebe ile değil, cidan ile değil. Belki ona, onun zaafi için tesir edilmiş. Onun azı için ona muavenet edilmiş. Onun fakri için ona ihsan edilmiş. Onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o satanatın sebebi, kuvvet ve iktidar ilmi değil. Belki şefkat ve efet rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki, eşyayı ona tesir etmiştir. Evet bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeyi giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semelesi olan teskiri Rabbani ve ikramı Rahmani'dir. Ey insan, madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak, uluhiyetin dergahında az ve zafını, istimdat insanıyla fakr ve hacatını tasavru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster. Ve hasbunallahu ve niyemel vekil, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. De yüksel. Hem demek ki, ben hiçim ne ehemmiyetim var ki, bu kainat bir hakemi mutlak tarafından kasti olarak bana tespih edilsin. Benden bir şükrü istenilsin. Çünkü senden sen nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi ve hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı natıkı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden mahlukatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet ey insan... Sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sagir bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudat segalenin dalgaları içinde kanat gidiyorsun. Fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını tasamun eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyetin terbiyesiyle tekembül edip insaniyet abdiyetin içinde bir Sultansın ve cüz'iyetin içinde bir kürlisin. Küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabb-i Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o hane bir lamba ve baharı bir deste gün ve yazı bir sufra nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı. Ve nebakat o hanemin ziynetli levazımatı yapmıştır. Netice-i sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, estel-i düşersin. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen, âlâ illiğine çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun. Beşincinlikle, insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icman edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kâinata geldikten sonra iki cihetle ubudiyeti var. Bir ciheti, gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri Hazrane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat rububiyeti, itaatkârâne tasdik edip, Kemalatına ve mehasimine hayretkârâne nezaretidir. Sonra, esma i kutsi-i ilahiyenin nükuşlarından ibaret olan bedî sanatları, birbirinin nazarı ibretlerine gösterip, dellallık ve ilancılıktır. Sonra, her biri birer gizli haziri manevi hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle takmak, kalbin kıymetçinin aslığıyla karane kıymet vermektir. Sonra, kalem kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfalarını, arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayretkarane tefekkürdür. Sonra, şu mevcudattaki ziynetleri ve latif sanatları istihsankarane, Temarşa etmekle, onların Fatih Zülcemalinin marifetine muhabbet etmek ve onların Sani Zülcemalinin huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İkinci veci, huzur ve kitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Görür ki bir Sani Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırma ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rabrahim Rahim, Rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona kasr muhabbetle, taksisi taabutle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir Kerim maddi ve manevi nimetlerin nesizleriyle onu terverde ediyor. O da ona muhabbetti ililiyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sana eder. Sonra görüyor ki bir celil-i cemil su mevcudatın aynalarında kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazarı dikkati celbediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbetle secde eder. Sonra görüyor ki bir ganiy mutlak, bir sehabet mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal-i sual eder ve ister. Sonra görüyor ki, o Fatır Zülcelal, yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış, bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil, maşallah diyerek takdir ile, barekallah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek tehret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki, bir vahide ahad, şu kainat sarayında taklit edilmez hikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor ve afak alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rübubiyetini ilan ediyor. O da onun mukabil, tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadet ve tefekküratla hakiki insan olur, Ahseni i olduğunu gösterir. İmanın gümlüyle emanete layık, emin bir kaliteyi arz olur. Ey ahsen-i yaratılan ve su ihtiyarıyla estel saatilin tarafına giden insan-ı gafil, beni dinle. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada, o güzel zannettiğim, ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzüne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 84 ve 85. sayfalarında yazılan iki levha-yı bak sen de gör. Birinci levha ehl-i gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehl gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. İkinci levha ehl hidayet ve huzurum hakikat dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış o tarzda bıraktım. Şiire benzer fakat şiir değillerdir. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmette yaparsın. Rabbi sadri ve yessirli emri <gülüyor> Ey Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ta ki sözümü inşa anlasınlar. Allahümme salli alezzatil muhammediyetil latifetil ahadiyye. şems semail esrar ve mazharil anvar ve merkez-i celal ve kutbi felekil cemal. Allah'ım, bi sirrihi ledeyk ve bi seyrihi ileyk, amin. Kavfi ve aqil usreti ve ezif düzni ve haysi ve külni ve huzni ileyke minni var al-fana fena'anni ve la teca'anni meftunen binefsi, mahcuben bi hissi ve kshitli an kulli sirrin mektunin ya hay ya kayyum ya hayu ya kayyum, ya hayu ya kayyum, varhamni, varham rufaqai, varham ehlel iman vel kur'an, amin. Ya Erkamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Allah'ım, esrar semasının güneşi, mazhar-ı envar, merkezi medar-ı celal ve kutbu felek-i cemal olan Muhammed'in biricik latif zatına rahmet et. Allah'ım, onun senin katındaki sırrı ve sana olan seyri hürmetine beni korkularımdan emin kıl. Hatalarımı gider, hüznümü ve hırsımı benden gider. Varlığın ve huzurunla beni müşerref Beni benden kurtarıp kendine al. Kendi varlığımı sana ferah etmekle beni rızıklandır. Beni nefsime meftun ve hissimle kör eyleme. Her bir gizli sırrı bana aç. Ya hayu ya kayyum, ya hayu ya kayyum, ya hayu ya kayyum. Bana, arkadaşlarıma ve ehli imanlı Kur'an'a merhamet et. Amin. Ey merhametlilerin en merhametlisi ve kerem sahiplerinin en kerimi olan Allah'ım. وآفر دعاءهم انصر onların duaları şu sözlerle sona erer Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahs